Wat is uw hatlara selam veriyorlar. Müslüman olarak kabul ediyorlar. Özler cenaze namazına gidiyorlar. Böyle bir ada ederek yıllarca ölmüş bir insan. Dolayısıyla şurada şunu diyebiliriz değerli kardeşlerim. Alperteki namaz dinin direğidir. Alpteki keşek zaman ilk defa namazından hesaba çekilecektir. manası bu değil de başka bir manada ise yani küfrün düğüne küfrü olduğu manasında ise bu takdirde e, biz yine bir durumun içerisinde olmayız. Biz Halis'e göre amel ettik ya Rabbi deriz. Halis'in gülle manasını kabul ettik ya Rabbi deriz. Yine Kur'an-ı Kerim'de ayetler var biliyorsunuz. İşte Onlar e, namazı kılar zekatı verirselsin Kardeş kardeşinizdir der. Din de kardeşliği de namazı zekata bağlıyor. so Yeah, I don't know. ması, halet bilaması bu tabiri takınmıştır. Halet bilaması da bu e, hadislerin zahiri manasıyla hükmeden alimlere Yani böyle İslam'ın böyle e, alametleri olan, ibadetleri terk eden kimselerin zaten birazcık şeyle dokunduğumuz zaman onlar zaten Allah'a kulluk edip insanları hemen ne yapıyoruz? Tehkir veriyor. İşte diyor zaten ne varsa hacıdan, hocadan var. Yani ben e, şuna inanıyorum. içinde bulunduğumuz toplu, وكانت الشيطان ترى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 Ve buna cevap veremedi Ahmed i̇bn İbn e, Hamel rahimahullah. Dolayısıyla bu konu yine fıkıhsın ne de ve muhtelif kitaplarda kayıtlı. Yine Bıtağa hadisinde biliyorsunuz Bıtağa hadisinde cehennemden son çıkacak kimsenin hali anlatılır. Bu kişi Allah Subhanahu wa Taala'nın huzuruna gelir cehennemden çıkartılır kömür olmuştur.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 sayılmayabilir. Nitekim İbn Mesud Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle buyurduğunu rivayet etmektedir. Müslümana sövmek fasıklık onunla çarpışmak küfürdür. Onunla çarpışmak küfürdür. Ancak Allah Azze ve Celle Hucura Suresinde diyor ki iki mümin taife birbirleriyle çarpışırlarsa aralarını ıslah ediniz. Dolayısıyla bu tartışma uzayacak gibi. Ancak e, şu an bu konuştuklarımız kaydedildiği için konuştuklarımızın e,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 İkinci ikinci bir görüşü vardır bu konuda. Ancak yok saysak bile, ne biz Ahmed İbni Hanbelciyiz, efendim, ne biz binbezciyiz, ne elbanciyiz. Biz hakkın etrafında döneriz. Hak kimden gelirse gelsin biz Hakk'a alırız. Batıl kimden gelirse gelsin bunu reddederiz. Ancak şunu unutmayınız. E, Ali radıyallahu an, Ali radıyallahu an, e, biliyorsunuz haricilerle. E istilaf yaşadı. Onlar onu tekfir ettiler. Dediler ki: in el hükmu illa lillah." Hakimiyet ancak Allah'ındır dediler. Ali radıyallahu Kur an Kur'an'i yere koydu ve onlara e, eline bir sopa, ile, e, sopa aldı ve ona dokundu. Dedi ki: "Ey Kur'an hükmünü belirt. Ey Kur'an hükmünü belirt." Bunu söyleyince onlar dediler ki: "Kur'an nasıl konuşur?"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 Bu ayeti ne Ebubekir böyle anladı, ne Ömer böyle anladı, ne Osman radıyallahu an böyle anladı. Dolayısıyla ee, Allah razı olsun. Aynen size katılıyorum. Ashaptan bazıları da bu küfür ifadesini kullanmışlardır. Az önce siz isimlerini saydınız. Yani namaz kılmayanın kafir olduğunu söyleyen mesela Ömer İbnü'l Hattab, Abdurrahman İbn Haruf, Muaz İbn Cebel, Ebû Hureyre, Abdullah İbn Mes'ud, Abdullah İbn Abbas Cabir bin Abdullah ve Ebu Derda Allah hepsinden razı olsun. Ancak söz konusu tartışma bu küfürden ne anlayacağımızdır. Doğrusunu en iyi bilen Allah'tır. Katkılarınızdan ötürü Allah sizlerden razı olsun. E, bütün dinleyenlerden e, burada söz alan e, kardeşlerimizden Allah razı olsun. E, ben burada sözü noktalıyorum. Ve hadi ve allahu alem was Allah Muhammad, in Muhammad, Allah bihamdik bij an la ilaha illa ee, astaghfiruka wa atubu ilayk tabi